بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشكين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشككون ولو كره الديمقراطية والأدمانين أما بعد فإن أستقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في شنار في الجشن افترض anlattığımız konu La İlahe bozan unsurlarla başlamıştık derse. Siz bazınız yoktunuz zaten. Ee, i̇lk başta daha önceki derslerde uzun yani daha önceden başlamıştık. Başladığımız derslerde La nedir? La manası nedir? La şartları nedir? Bunları uzun uzun anlatmaya çalışmıştık el i Sünnet anlayışı ışığında. Sonra bir de La İlahe bozan Muhammed ve Resulullah kısmını da açıklamıştık. Sonra bir de La illallah, bozan unsurlar. Yani, yani nasıl ki Allah Subhanehu ve Teala bize namazı fath kılmış, bir takım namazın yerine gelebilmesi için şartlar, bir de namazı bozan bir takım unsurlar var. Öyle değil mi? Mesela namazdan insan gülse veya konuşsa o namaz fathit bir namazdır. Aynı şekilde Allah subhanahu wa ta'ala ki la ilahe illallah'a da bizim üzerimize fath kılmış, la ilahe illallah'a da bir takım şartlar, bir de la ilahe illallah'a bir takım bozan unsurlar var. <gülüyor> i̇şte ilk başladığımızda eşşir kufil ibadet. Allah'a ibadette şirk koşmak, işte duada Allah'a şirk koşmak, Allah'la insanın kendi arasında vasıta koyması, bunu anlattık. Daha sonra el-hukmu gayr <gülüyor> i allah Allah'ın dedikleriyle hükmetmemek o da başka bir deyimle kanun koymak, bunu anlattık. Daha sonra şey meselesini anlattık biz, kafirleri dost tutmak. Asrımızın en büyük problemlerinden biri, yani bizim aslımızda en çok insanların düştüğü hatalardan biri, kafirleri dost tutmak ve webimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de Tevhitten sonra en açık ayetlerden biri de kafirleri dost tutmanın küfür olduğuna dair. Ve zaten bu konuda ehl alimlerinin sözleri sayılmayacak kadar çok. Biz geçen hafta bunları anlattık. Bunu anlattıktan sonra hükmü nedir? İşte müvalatın kısımları nelerdir? İşte vela ve dara ne demektir İslam'da? Bunu anlattık. Tabi e, bazı örnekler lazım. Yani sahabe, peygamber aleyhissalatu vesselam, diğer peygamberler vela ve berayı, dostluğu ve düşmanlığı kafirlere karşı nasıl uygulamışlar? Bunun için bize bazı örnekler lazım. Dedik bu örnekleri şey yapalım. Dedik geçen ders vaktimiz kalmadı. Bu haftaya dedik biz bu örneklerden anlatmaya başlayalım. İnşallah Allah kısmet ederse fazla uzun sürmeyecek. Sadece birkaç örnek yani peygamberin yanında kafirlere karşı tutumu neydi? Yani kafirlere peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bugün aramızda Müslümanların yaptığı gibi canın cicin mi muamele yapıyordu kafirlerle konuştuğu zaman? Yoksa Allah ona emrettiği gibi ya ve ve yani onlara karşı bir de sert ol sende bir teveliye siz de bulsunlar yoksa böyle mi muamele ediyordu peygamber aleyhissalatu vesselam dedik buradan biraz örnekler verelim inşallah. Ve aynı şekilde bugün anlatacağımız konu şunu da şunu da işine kapsıyor. Yani bir takım insanların işte udu eyle bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Ayetini tefsirinde bir hataları var. Bu hatayı anlatmaya yani yani peygamber isim vermeden peygamber Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi ma bału akwa minyat ve keza yani bunlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar. Biz de bu şekilde isim vermeden şimdi çünkü bu ayet yani bugün bütün Müslümanların elinde oyuncak haline gelmiş. O da öylese bile Rabbim'e bir hizme Rabbini yoluna hikmetle çalış. Fakat her fırkala her cemaat bu ayeti kendi istediği gibi yorumlamaya başladılar. Peki bizim şimdi şunu söylememiz lazım. Bu ayet kimin üzerine indi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerineydi. Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti nasıl anladı ve bu ayeti nasıl uyguladı? Göredeceğiz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklerle muamelesiyle Müslümanlarla muamelesi arasında bir fark var. Yani bırak biz geçen hafta değindik biraz dinler arası diyalog. Bugün çok yaygın olan. Özellikle bizim ülkemizde dinler arası diyaloga çağıran insanlar ise bizim müşriklere karşı kafirlere karşı yumuşak huylu olmamız lazım. Onları İslam'a davet ederken işte biraz daha böyle yüzgüler yüzlü olmamız lazım falan diye bu meseleyi inşallah yani bir de konumuz bu ayetin de tamamen yanlış anlaşıldığını. Peygamberler bu ayeti böyle anlamadı. Peygamberimiz bu ayeti böyle anlamadı. İnşallah bunu dedik anlatalım. İlk başta konuya başlarken konuya en uygun olan nedir? Konuya en uygun olan başlarken muvahhidlerin imamı olan Hazreti İbrahim'den örnek vermek lazım. Çünkü Allah subhanahu wa ta'la geçen günle konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de 25 veya bazı alimlere göre 28 tane peygamber zikrediyor. Fakat bu zikrettiği peygamberlerin hiçbirinden ismini verip de peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a ona tabi ol dememiştir Allah Subhanahu ve Teala. Fakat kendi babası olan İbrahim için fetbe'a millete İbrahim'e hanife ve ma kana O hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. İbrahim müşriklerden değildi. Veyahutta Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette bize Hz. İbrahim'i ve Hazreti İbrahim'in İbrahim menhecini anlatırken Allah Subhanahu ve Teala bize ne diyor? Ve milleti İbrahim'e yani ahmak olandan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Kendini alçantandan başka hiç kimse İbrahim'den yüz çevirmez. Peki şimdi bizim kendi kendimize bir sormamız lazım. Neydi bu İbrahim'in menheci? Yani bu İbrahim'in kafirlerle veya kavmiyle davet metodu neydi ki? Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimize hemen hemen her yerde bahsettikten sonra o hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol, o İbrahim müşriklerden değildi diyor. Yani bizim bunu bir anlamamız lazım. Bakın Hz. İbrahim'in kısasına biz baktığımız zaman Hz. İbrahim daha çocuk, yanında hiç kimse yok, babasıyla konuşuyor. Ve İbrahimu li Baba İbrahim babasına dedi ki, sen şey mi ediniyorsun? Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Bu taşları ilahlar mı ediniyorsun? İnni erāke Ben seni ve senin kavmini açık açık bir sapıklık içerisinde görüyorum. Bakın Hz. İbrahim'in menhecine, bakın Hz. İbrahim'in metoduna burada. Hz. İbrahim babasına işte yani bak senin bu yaptığın yanlıştır, senin bu yaptığın şirktir, gel bundan dön falan değil. İnni erâke ve kavmeke fi balâlim mu'bin. Ben seni ve senin kavmini. Ap açık bir sapıklık içerisinde görüyorum. Yine bakın Hz. İbrahim'in meselesine baktığımız zaman, muvahhitlerin babası, tevhid anlayışı neydi, kafirlere karşı muamelesi neydi, ve la vera, dostluk, düşmanlık neydi? Koyma ne kitabı zaman Allah bana ve Tevhidye diyor ki iftala İbrahim ve kuomuhi ne hadi temsilüllati antumlağa aşifon? Yani sizin üzerinde ufkettiğiniz, üzerinde beklediğiniz ibadet ettiğiniz nedir bunlar? Yani bu taşlar, bu timsallar nedir bunlar? Onlara diyor ki: Kâl ılâdîna abâna la abîdin biz kendi babalarımızı bunlara ibadet eder halde bulduk. Hz İbrahim'in cevabına bak: Kâl ılâ kad kuntum antum wa abâukum sizin Alp açık bir sapıklık içerisindeydiniz. Yani demedi yani sizin babalarınız yanlış yapıyordu. Siz de gelin bu babalarınızın yapmış olduğu yanlışı bırakın. Gelin biz hep beraber bir şeyler yapalım Denedi Hazreti İbrahim. لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ Siz de ve Allah subhanahu wa ta'ala te teçhid lafzıyla söylüyor yani. Siz, muhakkak ki siz de babalarınızla açık bir sapıklık içerisindeydiniz. Yani aranızda kesinlikle işte ya sizin dininiz de olabilir, bizim dinimiz de olabilir. Kesinlikle böyle bir şey Hazreti İbrahim'de yok. Yine aynı şekilde Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan davetine baktığımız zaman Hazreti İbrahim kavmine delil getiriyor işte. İşte Rabbim şeydir, yıldızlardır, olmadı, ondan sonra aydır, o da olmadı, ondan sonra ayet-i kerimene şeyi zikrediyor, güneşi zikrediyor. Allah subhanahu güneşi anlatırken diyor ki Ne zaman ki güneş battı Dedi ki ey kavmim ben sizin tattıklarınızdan neyim? Ben sizin tattıklarınızdan, şirk koştuklarınızdan Allah'a ben bunlardan kesinlikle ve kesinlikle veriyim. Yani benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktur. Şimdi aynı şekilde bu Hz. İbrahim hani bazılarının davet yaparken işte akıllı bir şekilde davet yapmak lazım. İnsanları çağırırken akıllı olmak lazım, aklı kullanmak lazım. Bakın Allah subhanahu ve teala İbrahim'in bu fiilinin, en akıllı fiil olduğunu söylüyor. Diyor ki: "Ve lekad İbrahim'e rüştü mü min ve kunnâ alimin." Biz İbrahim'e akıl vermiştik. Bundan önce biz İbrahim'i akıllılardan kılmıştık, ona rüştünü vermiştik. Akılın rüşt, aklın en olgunlaştığı seviyedir yani. Demek ki Allah subhanehu ve Teala'nın yanında şirke ve şirkin eline, müşriklere ve müşriklerle beraber olan insanlara hitap ettiği zaman bu şekilde hitap etmen nedir? Senin bu şekilde hitap etmen Allah subhanahu ve Teala yanında akıllılıktır. Yani en akıllı şekilde davet etmek, davetin yolu nedir? En akıllı şekilde davet etmenin yolu budur. İşte bundan dolayıdır ki Allah subhanahu ve teala bu ümmete örnek verirken kimi örnek vermiştir? Hazreti İbrahim'i örnek vermiştir. Yani çok ince bir mesele o kadar peygamberin içerisinde Allah subhanahu ve teala bu ümmete hitap ederken yani diyor, biz diyoruz ya menhecimiz ne olsun? Yani kime tabi olalım biz? Allah subhanahu ve teala diyor ki menhecimiz İbrahim'in menhecidir. Sizde muhakkak ki sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Kim güzel örnek istiyorsa kendine kim davet metodunda Allah'a çağırma yolunda kendine güzel bir örnek, uyabilecek bir kudve, bir usve istiyorsa Allah Subhanahu ve Teala açık olan kitabında, Belağul Mübin olan kitabında bunu bize ne yapıyor? Bunu bize Allah Subhanahu ve Teala açıklıyor. Ne diyor? Sizde gibi sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber beraber olan insanlarda güzel örnekler vardır. Peki şimdi bizim sormamız lazım. Yani ya Rabbi ee, nedir bu İbrahim'deki olan güzel örnek? Yani sen madem bize güzel örnek gösteriyorsun, nedir bu güzel örnek? bir li uli Onlar kavimlerine demişlerdi ki: İnna buraa'u minkum vamimat abudun min Biz sizden de, sizin Allah'ın dışında Taptıklarınızdan da hepinizden neyiz Biz beri. Dikkat ederseniz önce Hazreti İbrahim kimden beriyiz diyor: İnna buraa'u <gülüyor> minkum. Evvelen sizden Putlarınızdan değil, evvelen kimden beriizdi? evvelen sizden beridir ondan sonra sizin Allah'ın dışında taptığınız putlardan beri. Keferna bikum biz sizi inkar ettik, sizi tekbir ettik. Biliyorsunuz çap e, lazım şeyle birleşince harfle de birleşince müteddi bi oluyor. Yani bizden fiil size geçiyor. Keferna sizi tekbir ettik. Ve bada baynena ve hem düşmanlık başlamıştır, sadece düşmanlık değil. Bir de buz başlamıştır. Bizimle bizim aramızda adaya ve bagda. Hem düşmanlık vardır hem de bizim size içimizde neyimiz vardır? Bir kinimiz vardır. Ne zamana kadar? <gülüyor> Hatta tu'minu billahi vahde. Ta ki bu la ilahe illallah kelimesini söyleyene kadar bizim neslin aramızda ne vardır? Bizim neslin aramızda ebedi bir düşmanlık vardır. Zaten müttesakun aleyh hadiste o başka bir sürü lafzı olan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İbrahim'in dinine tabi olan peygamber diyor ki Emirdim an o katil hatta yeshhedu ve anni ve an Muhammedun insanlar bu kelimeyi söyleyene kadar ben onlarla ne yaptım ben onlarla savaşmakla onları öldürmekle ben emrolundum diyor şey peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu çok kısa bir şekilde yani biz Kur'an-ı Kerim'i daha fazla araştırdığımız zaman Hz. İbrahim'in kıssası ortadadır kim kendine davetten men arıyorsa kim kendine devlete tabi olacak adam arıyorsa kim diyorsa ki şeyhler, alimler benim kafamı karıştırdılar önüme çok menheş koydular. bana sahi olan bir menheş lazım, akıllıca bir menheş lazım. Kur'an kendinde Hz. İbrahim'in kısasını okusun? Çünkü Allah سبحانه ne diyor? Fette bir millete İbrahim ve Hanife ve Kim eğer diyorsa ben tek başıma bir ümmet olmak istiyorum. Ben tek başıma da olsam Hakk'a aykırmak istiyorum. Kendine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in kıssasını olsun? Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor. İnne İbrahim, e İbrahim tek başına bir ümmetti. Tek başına tek başına İbrahim neydi? Yeryüzünde hiç kimse yokken tek başına insanları davet ettiği zaman İbrahim tek başına neydi? İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah-u Teala daha sonra Kur'an-ı Kerim'de başka örnekler ararsa. Peygamberlerin hepsini tek tek anlatamam. Estağfurullah. Allahu Teala bize verdiği bazı örnekler var. Ne gibi Ashab-ı Kehf gibi. Allahu Teala Ashab-ı Kehf'in o zaman ne diyor şeye? "Nehnu naqussu aleyke nebâahum." اِنَّهُمْ "Enhum fikrete, بِرَبِّهِمْ bi rabbihim ve zidnâhum huda." İşte sana Ashab-ı Kehf'in anlatırız. Onlar bir topluluktu. Rablerine iman eden bir gençler grubuydu. Biz onların hidayetlerini hatırladık. Hepimiz Allah'tan günde kaç defa diyoruz? İhdinâ's sıratal Öyle değil mi? Hiç sünnet kılmayan bir Müslüman düşünülemez zaten. Yani Peygamber'in sünnetini tamam eterek ama diyelim bir sünneti dahi terk etse günde en az 17 defa farz namazda Allah'a diyor ki bize hidayet ver ya Rabbi. Bizi doğru yola eriştir, bize bu hidayeti ver diyoruz. Peki hidayet nedir? Bak Allah bana ve taala Ashab-ı zaman innehum tityetun. Âmenû bi rabbihim ve huda. Biz onların hidayetlerini ne yaptık? Arttırdık. Günde 17 defa hidayeti isteyen bizler o zaman Allah'a soralım. Ya Rabbi bunlar ne yaptılar sen bunlara hidayetini arttırdın. Yani biz senden günde 17 defa istiyoruz. Sana de Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyorsun. Bu adamlar ne yaptılar sen bunlara hidayet verdin? Bakın Allah Subhanahu wa Taala ne diyor. İz qamu feqalu rabbuna rabbus semawati vel ardı lan ve min dunihi ilahan. Laqad qulna izen şatata. Ve ayetin başına okumadılar. Varabetna ala kulubihim iz qamu rabbuna vel ardi. O müşriklerin içerisinde biliyorsun Melih'in yanında, müşriklerin içerisinde onlar kalkıp da veya o gençler رَبُّنَا رَبُّ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنَّدْعُوَ min دُونِهِ ilahan laqad قُلْنَا اِذَا شَتَفَ İşte onlar bu kelimeyi söylediklerinde yani bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir. Biz ondan başka hiç kimseye, hiç kimseye dua etmeyiz. Hiç kimseye, ondan başkasına yalvarmayız. İşte onlar bu sözü söyledikleri zaman biz onların kalplerini birbirine bağladık. وَر <gülüyor> Biz onların kalplerinde ne yaptık? Saklamlaştırdık. Ve bir önceki ayette İşte bizim günde 17 defa 17 defa Allah'tan istediğimiz meseleyi bu gençler nasıl hak ettiler? Kafirlerin içerisinden kalkıp da siz bizim Rabbimiz değilsiniz. Allah'ın helal kıldığını haram kılan haram kıldığını helal kılan ordular koyup Allah'ın dinini yıkmaya çalışan elinizden gelen bütün vesilelerle yeryüzünde Allah'ın dinini elinizden gelen bütün vesilelerle, yeryüzünde Allah'ın dinini kaldırmaya çalışan insanlar, siz bizim Rabbimiz olamazsınız. Rabbuna Rabbus Sanavati vel Ard. Bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır. İşte bu şekilde kafirlere vela ve berasını açığa koyan insanlar, onlardan beri olduğunu ve Rabbenin Allah olduğunu, bu insanların kesinlikle ilah olmadığını söyleyebilen insanlar, Allah subhanahu bu insanlara iki şey vardır. وَرَبَتْنَا hem bizim günde 17 defa istediğimiz şeyi Allah onlara vermiştir hem de diyoruz ya şimdi Müslümanlar layılınlaştı sağlam adam yok piyasada yani Allah subhanahu biz sağlamlaşmak için ne yaptık ki Allah'ın dinine ne takdim ettik ki Allah'ın Allah bizden istediği neyi yaptık ki Allah subhanahu bizleri ne yapsın Allah subhanahu bizleri ayaklarımızı sağlamlaştırsın bu meseleyi geçtikten sonra özellikle meselenin üzerinde telbis yapıldığı işte Peygamberimiz a.s.v Vesselamla ilgili o da hikme. Rabb'inin yoluna hikmetle çağır. Yani hikmet nedir? Yani böyle insanlara gül, insanlara çağırırken böyle e, canım, gıcığım işte sözü Allah'ın dinine çağırıyorsun. Veya küfür işlediği zaman kafir deme. Şirk işlediği zaman müşrik deme. Hani sırf maslahat için falan filan diye. Bakalım peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu, bu şeyi nasıl anlamış yani? Bu ayeti nasıl anlamış? O da öylese bil Rabb'e hikme. Evet, Rabbinin yoluna neyle çağır. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Mekke'de geldiği zaman, daha yeni geldiği zaman ilk söylediği söz neydi? قُولُ لَا اِلٰهِ اِلَّ اللّٰهِ La لَا اِلٰهِ din اللّٰهِ Biz şimdi La İlahe İllallah'ın manasını anlamıyoruz. Fakat Ebu Cehil bir Mekke'deki müşrikler La İlahe İllallah'ın manasını çok güzel anlıyorlardı. Yani La İlahe İllallah deseler, La illallah kabul eseler o aristokrat kesim, o melek kesim oradan düşecek. On yerine Allah'ın hükümleri gelecek. O putların o adetlerin kafirlerin içinde bulunan o adetlerin hiçbir geçerliliği ne olmayacak? Hiçbir din sadece ve sadece kimin olacak? Din sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Taala'nın olacak ve peygamberi de bunu ne yapacak? insanlara ulaştıracak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam geldiği zaman bakın mesela en basiti tabelanın ve birçoğunun rivayet etmiş olduğu mesela peygamberimizin veks meseleleri var. Hani Ebu Talib'e heyet gönderiyorlardı. Ya git bak sen bu çocuğuna söyle. Senin bu çocuğun bizim atalarımıza sövüyor. Senin bu çocuğun bizim ilahlarımıza sövüyor. Senin bu çocuğun bizim ailelerimizi böldü, Senin bu çocuğun anneyi babadan, babayı çocuktan hepsini birbirinden ayırdı. Dinimizi Allah bullak etti. Bak buna söyler ki akıllı olsun. Bizim dinimize karışmasın. Yani bizim atalarımıza küfür etmesin. Biz de ona karışmayacağız. Peki ben size soruyorum. Hiç peygamberin küfür ettiğini hayal edebiliyor musunuz siz? Peygamber küfür eder mi yani? Ağzına küfür, küfür alır mı peygamber? Hakaret söz alır mı ağzına peygamber? Almaz. Ama peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın onları davet etmesinden onlar peygamberimizin kendi atalarına söylediğini çıkarıyorlardı. Yesubbu alihetena ve yuseffihu ahlamana. Öyle değil mi? Bak peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onların ilahlarına söylemedi hiçbir zaman. Hiçbir Yani peygambere de bu yakışmaz. İnsanı küfür etmekse bu böyledir bu bö demedi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın çıkır da sizin bu yaptığınız şiktir. Sizin bu yaptığınız Allahu Teala yeryüzünde düşmanlıktır demesini onlar ne olarak algılamışlardı? Ne olarak anlamışlardı? Bu bizim ilahlarımıza sövüyor. Bu bizim ilahlarımızı küçük düşürüyor. Bu bizim adetlerimizi, bu bizim değer verdiğimiz şeyleri ayaklar altına aldı. Bu bizim dinimizi Allah bullak etti. Bunlar ne diye anlıyorlardı? Bunlar bu şekil anlıyorlardı meseleyi. Demek ki o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hiçbir zaman ne Mekke'de ne Medine'de ne zorluk anında ne güçlülük anında hiçbir zaman kafirlere ne yapmamıştır, Hiçbir zaman kafirlere yak çekmemiştir. Hiçbir zaman kafirlerin müdahale etmemiştir. Hiçbir zaman kafirlerle muahede etmemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şirke ve şirkin ehline her zaman nasıl durmuştur? İzzetle durmuştur. Bakın İmam Ahmed'e rivayet ettiği hadiste kısada Peygamber Mekke'nin etrafında şey yapıyor. Peygamber Kabe'nin etrafını tavaf ediyor. Müşrikler de orada oturuyorlar. Her zamanki gibi peygamberle dalga geçmeye başlıyorlar. İşte bu mu? Allah-u Teala diyor ki Onlar seni her gördükleri zaman seninle dalga geçerler. Ha işte Muhammed geldi yine. Falan böyle. Bu şekilde olunca rivayet eden diyor ki peygamberin yüzü değişti biraz. Böyle rengi değişti yani. İkincide de biraz daha rengi değişti. Üçüncü tavafı döndüğü zaman döndü müşrikler dedi ki Tesna'ûne ya ehle Tesmaun ya me'şer Beni işitiyor musunuz ey ile Sesim geliyor musunuz yani bizim tam Türkçedeki şeyi. İnne mâ cîtukum biz-zebh. Ben sizi kesmekle gönderildim. Allah subhan ve teala beni yeryüzüne sizi kesmekle gönder, gö gönderdi diyor. Peygamber bunu ne zaman söylüyor? Peygamberin bunu söylediği zaman sahabetinin öldürüldüğü, sahabetinin aç kaldığı, kendilerinin yaprak aradıkları, açlıktan bir şey bulamadıkları dönemde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müşriklere hitap ederken şirke ve şirkin eline, yani bugün biz zayıf da olsak, bugün bizim elimizden bir şey de gelmese ama şu hükmü bilin yani. İnneme ci'nekum bizzemh, inneme ci'tukum bizzemh, ben sizi sadece, inneme, hatır el yani, ben sizi sadece ve sadece neyle gönderildim? Ben sizi sadece ve sadece kesmekle gönderildim diye Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara söylüyor. Peygamberin çok üzerine geldikleri zaman. Artık dünyayı ona daralttıkları zaman Peygamberimiz aracılığıyla mesela onlara ne dedi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki peygamberimize onlara de ki kulidû şurakâkum sünnekidûni fela tunzirûn. Bütün ortaklarınızı çağırın. Allah'ın dışında taptığınız bütün hepiniz toplanın. Yani bizim tam Türkçe'de yedi arayınızı çağırın. Kiminiz var, kiminiz yok. Gelin sünnekidûni fela tunzirûn. Elinizden gelen ne varsa yapın. Beni hiç ertelemeyin yani. Ne yapabiliyorsanız Kuvvetiniz neye yetiyorsa onu bana yapın Beni ne yapmayın beni ertelemeyin Bu işte peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neydi peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küfür Küfür ve küfür küfürün ehlini anlayış şekliydi Bakın Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer'e kısasına bakın Yani tabi bazıları bu kıssanın Zayıf olduğunu da söylüyorlar onu da belirteyim önce Ondan sonra anlatayım kısa'yı Hazreti Ömer yolda gelirken Kısa çok önemli yani Sayın olursa eğer kıssada çok önemli noktalar var Hazretü Ömer yolda gelirken sahabeyi görüyor. Nereye Ömer? Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Ne, niye gidiyorsun Muhammed'i öldürme? Yasub bu aleyhatten, yusuf Bizim ilahlarımıza sövüyor bu adam. Bu bizim işte kerametli gördüğümüz şeyleri hepsini yerle bir etti, ayaklar altına aldı, ahmak dedi bunlara. Bu bizim cümlemizi birbirinden ayırdı. Bu bizim çocukla babayı birbirinden ayırdı. Kureyş'in dinine sövdü. Bunu ne? Bu olay ne zaman oluyor? Hazreti Ömer icra şeyin. Mekke'nin 5. senesinde. Yani daha peygamberimizin davete yeni başladığı dönemde bakın müşrikler peygamberin sözünden ne anlamışlar. Yani o anlattığı yani bunlar sizin bu taktıklarınızın hiçbir faydası yok. Hiçbir zararı yok. Yani tabi bugün put yok. Peki bugün biz ne yapacağız? E bugün put yok. Biz bunu bırakacak mıyız bu menezi? Yani bugün sizin bu oy verip başa getirdikleriniz Allah'ın dışında size hüküm koyan insanlar vallahi hiçbir faydaları yok. Bunların hiçbir zararı yok. Sizin bugün girdiğiniz bu askeriyeler Allah'ın dinine savaşmak için girdiğiniz geri yüzden kaldırmak için imzalar attığınız işte terörle mücadele anlaşmaları adı altında mücadelelere karşı oluşturduğunuz bu şeyler bunların hiçbir faydası yok. Bunlar innekum mema tabudune min dunillahi cehennem. Siz de bu Allah'ın dışında tapdığınız hükümler da, Allah'ın dışında oy verdiğiniz insanlar da hepiniz bu <gülüyor> cehennem. Cehennemin yakıtlarısınız yani. Hiç şey yapmayın. Hiç boşuna ne yapmayın. Çok da bilir sıxıştırsa peygamber aleyhissalatu vesselamun kudvesi var onun üzerinde. He? Kulid'u <gülüyor> şurakakum summe kiduni felatun zirun çatalım bütün yedi ayınız toplanın ne yapabiliyorsanız yapın yani zâlike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve ennel kâfirîne lâman doluhum yani biz şuna kesin itikat etmişiz ki bizim Rabbimiz Allah'tır onun üstüne bir şey çıktı mı? çıkmadı ondan daha her şeye gücü yeten var mı? yok ondan ilmi mutlak olan kimse var mı? yok o zaman biz neden korkuyoruz? neden korkacağız yani bizi de yaratan sizi de yaratan kaderi de yazan bütün sebepleri de yaratan Allah değil mi? ve biz şundan eminiz ki Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara vaad etmiş. Yani kesinlikle in yansurkumullah fela Allah size yardım etse kim size galip gelebilir? Ha öyle değil mi? E lem terakeyd fe ala rabbika bi'ad ira nazatil ve samudellezina cabu's saqra bilvad ve fir'aun zel'awtad ellezina tagu fi'l bilad yani bak Allah sayıyor bunların özelliklerini. Kimdi bunlar? Şimdikilerde yok böyle bir saltanat. Şimdiler böyle bir saltanat görmemişler yani. Ney? Bunların saltanatı neydi? Allah anlatıyor. İram'a zaten İmad. İram şeyine sahip olan insanlar. <gülüyor> ve semudelledine cabu's-sakhra bilwas. Yani böyle şeyleri Semud biliyorsunuz. Hazreti şey onlara diyor ya Hazreti tane. Ve bevwa'akum fil ard titteqiduna min suhuliha kusuran ve tenhituna el cibala buyuta dağlarda böyle evler yaparlardı. Böyle çok kuvvetli bunların evi vardı. Bunlar ve filan kazıkları olan filan, piramitleri kazıkları olan Eyva Evet, da eldeine tağu fil yeryüzünde azgınlaşan insanlar. Ve Ne yaptılar? Yeryüzünde fetah ediyorlar. Ne oldu? İnnerabbek alebilmürsat. Senin Rabbin gözetlemededir. Bunlar ne kadar büyüleye büyüsünler, ne kadar kuvvetleri çoğalırsa da da nedir? O bütün ümmetleri Allah spana Kur'an içerisinde anlattı o güç, o kudret, o dağlarda yapılan evler. Sonra işte Allah Subhanahu ve Teala bütün bütün yani onların sonucu buydu yani. Orda o mülk, o güç işte hani Hazreti Şuayba demişlerdi dedi işte seni de biz buradan çıkaracağız, kavmini de çıkaracağız ya da bizim dinimize geleceksin. Hazreti Şeye demişti Hazreti inne le fi kapırsın yani. Hazreti Şeye Huda demişti dedi işte şey ee, biz seni bir şey içinde görüyoruz. Ve sefahat, ahmaklık içerisinde görüyoruz. Ve sen yalancılardansın demişlerdi. Hepsinin akıbeti ne oldu? Hepsinin akıbeti. <gülüyor> Firavun. Firavun, Haman, Karun. O kadar güç, o kadar saltanat. Hatta öyle bir şeye ulaşmıştı ki. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun. Ne oldu yani ne oldu? Firavun'un sonu ne oldu? O büyük Hz. Musa'nın karşısında hiç kimse yokken yanında... Hazreti Musa'ya karşı ben sana yapacağımı yapacağım bekle göreceksin diyen firan ne oldu en sonunda Allah subhanahu wa ta'ya neydi? Hepsi bu kadar yani. Onlardan itikam aldık, onları boğduk. Bitti. Allah subhanahu wa ta'ya sahibi değil mi bu Allah? Ve huve ala kulli şeyin kadir değil mi? Ve huve bi kulli şeyin Alim değil mi? Ve huve semihun basir değil mi? Hani nerede esna ve sıfat akidesini okuyanlar Esma sıfat, esma sıfat Allah'ın eli var Allah. Tam bunların manası ne demek? Allah Subhanahu ve Kadir. Allah Allah'ın kudret sıfatını kendinde düşündün mü? Yani hiçbir zaman insanlar işte Amerika, alal Amerika, bu Süfyan dediği gibi alal hubb dediği zaman, şimdiki insanların da alal Amerika dediği zaman sen hiç diyebindin mi? Allahu ala Allah en yüce olandır. Allah en büyük olandır. Ondan daha üstte hiçbir bir şey yoktur. Sen bunu diyebildin mi ki Allah Subhanahu ve o peygamberlere verdiği sabrı sana versin? Sen bunu diyebildin mi ki Allah subhanahu ve teala dedi? tayfeden eylesin seni. Kalbini Huda dediği insanlardan eylesin seni. Öyle değil mi? Veya Hazreti İbrahim'e verdiği gibi sana rüşdünü versin, sana aklını versin. Sen hiç bunu yaptın mı? Yoksa bunu yapmadan Allah subhanahu ve teala neyi bekleyemesi Kafirlerden beri olmamışsın. Onlardan uzak durmamışsın. Onlara düşmanlığını İbrahim gibi haykırmamışsın. O zaman İbrahim'in sabrını Allah'tan istemeye yüzün olmaması lazım senin. Ne zaman ki sen de İbrahim gibi onların karşısına durdun ve kendi Resulün gibi onların karşısına durdun. Ben sizi kesmekle gönderildim diyebildin. Sizin ilahlarınız varsa benim de Rabbim var diyebildin. O zaman elini açtık ki ya Rabbi İbrahim'e verdiğin sabrı, peygamberimize verdiğin sabrı, onlara verdiğin kuvveti, kudreti bana da ver. O zaman yüzün olsun Allah'ın o zaman konuş. Ya Allah'ın sen ne de, de Meta Resulullah. Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Bunu de. Sen Allah'ın dinine hiçbir şey takdim etmedin. Sen oturduğun yerde Metin'i ezberledin. Kur'an ezberledin, sünnet ezberledin oturdun yerinde. E? Sen Allahu Teala'ya hangi yüzle bunu istiyorsun? Hangi yüzle elini açtığın zaman Allahu Teala'dan bunu istiyorsun yani? Hani o müslimdeki meşhur bir tane hadis var ya. Peygamberimiz sana arz diyor yani. "Kim mazhar karanlığa gülen, e? Ve eş'at, ağdar, yud yedi, yud yade'u ila sema, fequl ya rabb ya rabb, fena'lbesuhu kabul olacak sen de aynı şekilde, şimdi o adamın peygamberimiz anlattığı zaman, yediği haram içtiği haram, giydiği haram, yarap yarap diyor, küfrün içinde yaşıyorsun şirkin içinde yaşıyorsun, yani hepimiz şirkin içindesin, kafirlerden beri olmamışsın Allah subhanahu ve teala'nın velilerini dostlarını sevmemişsin, onlar için hiçbir yardım yapmamışsın, sen ne istecabulek nasıl sana Allah subhanahu duanı kabul edecek yani, ne yaptın ki Allah subhanahu teala için, ne takdim ettin Allah subhanahu teala için, kendi mücahit kardeşlerini eleştirmekten başka ne yaptın He, kendi çocuğunu mu yetiştirdin, kendi etrafında yerlini mi yetiştirdin? Ne yaptın ki Allah Subhanahu Wa Taala'dan nasır bekliyorsun, Allah Subhanahu Wa Taala'dan temkin bekliyorsun? Peygamberimizin hayatında tabi bunun örnekleri çok. Yani verecek olursa, anlatacak olursa şeyin bitmez. Sadece işte bunu görmeyen insanlar, bunlar işte e, Kur'an ve Sünnet'e insanların ne çağırdığını söyleyip de bunu görmeyen insanlar Allah Subhanahu Wa Taala'nın gözlerini vahiden, o Allah Subhanahu Wa Taala'nın gözlerini Sünnetten kör ettiği insanlar yani. Yoksa peygamberin ve hayatı çok açık. Yani bir gizlilik yok. Kur'an, Kur'an'ın le Bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu da biz koruyacağız. Korunmuş olan Kur'an'da peygamberlerin neyi var? Peygamberlerin hayatı var, tevhidin ölçüsü var, hak olan taifenin ölçüsü. kuran içerinde elhamdülillah ne var? Elhamdülillah var. Sahabaya da zaman o peygamberimizin yanında önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Ondan sonra onunla amel eden sahabenin kafir anlayışı neydi? Kafirlere karşı sahabelerin durumu neydi yani? Baktığımız zaman daha mesela hiçbir yerde değilken işte şey örneğinde Hazreti Ömer'in örneğinde hani içeriye giriyor başısına diyor şey o okuduğunuz Kur'an'ı bana getir onu ben şey yapacağım onu ben okuyacağım ne diyor Hazreti Ömer orada? İnneke ricsun sen pissin yani bakar inneke necisun sen necissin diyor Şeye diyor bunu, kendi Ömer'e ha. Ömer huve men huve yani. Öyle normal sıradan, sokaktan geçen bir adam değil. Vurduğunu deviren bir adam. Peygamberi öldürmeye, kılıcını kuşanmış, kılıcı, kılıcı belinde, peygamberi öldürmeye aleyhissalâtu vesselâm çıkmış yola. Ona diyor, sen necissin diyor. La yemessuhu illel mutahharun. Onu temiz olanlardan başkası ona dokunmaz. Sen dokunamazsın, git kusul abdesti al, ondan sonra gel bu Kur'an'a dokun. Şu i sahabe, yani yanlarındaki Kur'an-ı Kerim'in şeyine bak, kadirine bak, kıymetine bak. Kafir abisi de olsa Kâfir Ömer de olsa... Yani vurduğunu devren, vurduğunun kafasını koparan Ömer de olsa... ne necisin. Sen necisin. Allah subhâne ve necisin. Dokunamazsın bu Kur'an'a. La yemesluhu illel mutaharun. Git doğru düzgün gusül abdestini al. Gel ondan sonra ne yap? Gel ondan sonra şey yap. Otur oku. Hazreti Ömer'e bak. Müslüman oldu. Peygamberin yanına geldi. Ömer geliyor bakın. Ömer yani. O Ömer ki... Hazreti Hamza diyor bırakın girsin ya. He? Ne için gelmişse onu bulacak yani. Adam gibi gelmişse oturup Müslüman olmaya... Başımız gözümüz üstüne. Yok öldürmeye gelmişsen vallahi kılıçtan başka bir şey görmeyecek yani. Gelsin otursun. Açın kafayı şey etmeyin yani gelsin içeriye. Giriyor ondan sonra Ömer içeriye. Müslüman olduktan sonra e ilk söylediği söze bak. Ya Resulallah biz hak üzerinde değil miyiz? Evet. Dirilsek de öldürürsek de hak üzerinde değil miyiz? Öyle o zaman niye bekliyoruz ya Resulallah? ya yani niye çıkıp bu müşriklerin şirkini söylemiyoruz? Öldürürsek de kalsa katen bize cenneti vaat etmiyor musun? Hak üzerine değil miyiz biz? Evet biz hak üzerine. E, tam o zaman biz niye duruyoruz? Arap şairi diyor ya, ha, İza lem yekum min al-mawt ibuddun, an Eğer ölümden bir kaçış yoksa senin korkak olarak olman çok büyük bir halittir. Yani, İza lem yekum min al-mawt ibuddun, fa an Sen niye korkak korkak oluyorsun o zaman? Zaten Allah سبحانه sen alacak, canla bugün alacak. Onun yolunda bari bir can ver, onun yolunda bari bir şey et ve kelam. daha sonra peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu yetiştirmiş olduğu sahabe o en büyük ceyit o Allah subhanahu ve etmiş olduğu topluluk bunların kafirlere karşı bunların şeyi neydi yani birkaç tane örnek verip inşallah geçmeye çalışalım şimdi Bedir gününde çok ilginç bir sahne var esirler tarifesi var kim bu esirler sahabe. Bu, bu tarafta duran sahaben annesi babası, kardeşi, amcası amca çocuğu peygamberimiz şimdi istişare ediyor biz ne yapalım bunlara Hazreti Ömer geliyor. Fukari Müslümanlar anlatıyor. Hazreti Ömer geliyor peygamberimizin yanına. Peygamberimiz önce Ebu Bekir'e soruyor. Ebu ne yapalım biz bunları? Diyor bu yarasa bunlara güzel davranalım Olur ki bir gün Müslümanlar. Ömer geliyor. Yok ya Resulallah diyor. Vallahi benim akrabalarını bana vereceksin. O gayri de Ali'ye vereceksin. Ali'nin kardeşini de Ali'ye vereceksin. Kafalarını vuracağız biz bunları. Yani yok öyle bir şey. Hani herkes gidecek fidyesini alacak. Ondan sonra yoluna yok. Benimkileri bana ver. Ya bu işte iman budur, din budur yani. Ya vellezine kufra iman imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. İşte sahabe bunu anlamıştı. Ya Resulullah diyor, "Ali şeyi benim akrabam, bana vereceksin. Ali'ninkini yabancıya da yok hani benimkini onu onunkini bana ver hani. kesemem yok böyle bir şey. Benimkini bana ver. Ben kendi kimi keseceğim? Ali'ninkini Ali'ye ver diye." Tarik Peygamberimiz al-İslam buna yapmadı. Fakat Allah سبحانه وتعالى Ömer'i destekler şekilde Enfal en fazlasındaki makinelerin, anıakun elavu, anıakun elavu esra, hatta yüz kenefil erdi. Yani bir Peygamber yedi yüzünde tam eskanın biliyorsunuz, iki tefsiri var. Ya tam sağlamlaşana kadar, ya da kafilerin kökünü kurutana kadar Peygamber'e esir edilmek ne olur? Peygamber'e esir edilmek hiçbir zaman yakışmaz diyor. Şey Allah سبحانه وتعالى Hazreti Ömer'i destekler vaziyette orada ayetini indiriyor. Şimdi orada Hazreti Muaz. Bir gününde bunlar esirleri alıp götürüyorlar. Peygamber bakıyor Muaz'ın yüzünde bir şey var böyle bir. Ne diyorlar onu? Ee, böyle bir hoşnut değil yani bu görüntüler. Peygamberimiz diyor bu görüntüden hoşnut değilsin değil mi? Yani hani bunların esir e evet yarası diyor. Ben isterdim ki bu müşriklerin ve şirk ehlinin hepsinin kafasına vuralım. Yani öyle ki bizim akrabalarımız da olsunlar, böyle ki bizden olsunlar, bizim eski şeylerimiz olsunlar. Ne diyorlar? Eee hülava diyorlar onlardan olsunlar hiç fark etmez yani. Uranın kafalarını gitsinler. Bunlar şirk yani. Çünkü sahabe şunu çok canla anlamıştı. İnname'l Sadece kimlerdir? Kardeşler müminlerdir. İnname veli hum Öyle değil mi? Sizin sadece ve sadece dostlarınız kimlerdir? Sizin sadece ve sadece dostlarınız Allah Resulü bir de namazı kılıp zekatı veren müminlerdir sizin başka bunların dışında bir dostunuz yoktur olamaz. Niye? La ya'lunu lekum la ya'lunukum khabala. Onlar sizin için istedikleri tek nedir? Tek sizin kinidir. Başka hiçbir şey değildir. Kafirler, maye dudledine keferu min ahli'l-kitab ve'l-müşrikine. "Ey ininizle عليكم min hayrin min rabbikum." Nemüşrikler, ne de ahli'l-kitap Rabbinizden size bir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler. Uhud gününe gelin. Müsabbinü Ömer uğruyor kardeşi birinin elinde elsiz. Sahabeler ki bunu ipini sıka bağla. Bunun annesi çok zengin diyor. Bunun ipini sıkı bağla. An kendi öz kardeşi yani, yani Musa bilmiyor. Meliken en zengillerinden birinin torunu. Diyor bunun ipini sıkı bağla. Bu bunun annesi zengin. E Musab diyor sen ben senin kardeşin değil miyim? Bana mı diyorsun yani bunun ipini şey yap? Bunun ipini sıkı bağla. Vallahi diyor, o benim kardeşimdir. Senin dışında benim kardeşim kimdir? Benim kardeşim odur. Şüp sahabenin yandaki iman vela la anlayışına, sahabenin yandaki kardeşini olan dostluğu ve kafir kardeşi de yani kardeşi dahil o zekif şeye olan düşmanlığına bakın yani kendi öz kardeşini olan düşmanlığına her şeyin bakımı sağlanır. Şey bizden uzak değil. Bana Abdullah ibn Abdullah ibn Yani şeye bakın öyle değil mi? Mekkenin kapısında durdu. Seferde neydi münafıkların başı? Layim Biz Medine'ye döndüğümüz zaman bizden az olan zelul olanı çıkaracak. Geldi Peygamberimizin yanına. Yararlı dedi. Ben duydum ki sen ben babamı öldürmek istiyorsun. Eğer istiyorsan ben onun başını senin önüne... Aynen rivayette onun başını ben sana taşıyacağım yani. Başını koparıp kendi babasından bahsediyor. Ve bir şey de söylüyor. Bütün kardeş bilir ki diyor. Benden daha fazla babasına iyilik yapan kimse yoktur. Ama istiyorsan getireyim onun kafasını koyayım. Peki niye? Neden ben getireyim koyayım kafasını seninle? Çünkü olur ya yarattır Allah diyor. Sen benim kardeşlerimden birini emredersin. O gider onun kafasını vur. Sonra benim nefsim elini bırakmaz. Ben hani işte senin babanın katili tutarım bir kafirden dolayı bir Müslümanı öldürür. Kendi babasından bahsediyor öldüren kafasını keseyip doğrayan dediği babası öz babası yani. Olur ki yani bir kafirden dolayı sen bir kardeşimin kafasını vurayım ben getireyim. Peygamberimiz diyor yok biz ona inşallah ihsanla davranacağız ona şey edeceğiz yani. Yani Muhammed kendi ashabını öldürmüyor, öldürüyor demesinler diye biz ona karışmayacağız. Yine kabul etmiyor Medine'nin kapısında geliyor dikiliyor. Babası diyor, ne var yani, niye burada duruyorsun? Vallahi diyor, peygamber sana izin vermediği müddetçe, sen zilir olmadığı müddetçe sen bu kapıdan içeriye girmeyeceksin. Gidiyor babasına şikayet ediyor, peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, tamam bırak gitsin yani. Peygamberden izin aldıktan sonra ne yapıyor? Peygamberden izin aldıktan sonra gidiyor. İşte bu, fazla uzatmadan, peygamberlerin, peygamberimizin, aleyhissalatü vesselam ve sahabenin yanındaki kafirler, ve kafirlere karşı olan tutumları. Bunu yaparken de ne mecalinde? Davet mecalinde. İnsanları davet ettikleri zaman, işte onların vela ve bera anlayışı. Çine, bakın kendi aralarındaki dostluğa bakın. Kafirlere karşı olan düşmanlıklarına bakın. Yani onların bir özelliği de neydi? Allah subhanahu ve onlardan bahsederken, o hayırlı toplumdan bahsederken, Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu ruhamâ'u beynahum eşiddâ ruhamâ'u beynahum eşiddâ hale'l kuffar. Kendi aralarında rahmetlidirler. Kafirlere karşı da nedirler? Kafirlere karşı da onlarda bir şey vardır. Eee Onlara karşı çok sertirler, yani şiddetliler. Fakat kendi aralarında baktığın zaman sanki böyle o savaşlarda, o koşanlar, o uğranlar, o kesenler, o kan dökenler, sanki böyle hiçbir şey yapmamış sineği incitemeyen insan kendimiz. Şimdi ne oldu? Tam zaman tersine döndü. Biz kendi aramızda birbirimize karşı ki birbirimize muhatap olurken, birbirimizin kafasını kırarak, birbirimizin kafasını vurarak, birbirimizin ardına geçerek, birbirimize küfür ederek, kafirlere gelince işte Efendim başımızdakiler bizim üccamlarımız. Bizim, yani ne yapın ki Peygamberimiz ve Vesselam Bukhari'nin, Müslümin, İbni Hibban'ın, İmam daha birçok çoğunu rivayet ettiği hadiste kıyametin alametlerini anlatırken orada şeyin meşhur Cibril hadisinde orada ince bir nokta var Ante li del ve antara ufata l-urata l-alata fil bünyan öyle değil mi? ri'a eşya'ı yetetavvelune fil bünyan buradaki şey ne? Bak, anlattığı her şey Peygamber'in işler tersine dönecek öyle değil mi? Her şey Kıyametten önce işler tam tersine Daha birçok hadis var. Yani peygamberimizin kıyamet alametlerini anlatırken mezar diyor sizin yerlere indirilip de sizin en şerileriniz yükseltildiği zaman o zaman kıyamet kopacak işte. Yani işlerin tam tersine döndüğü. Tam bu dönemde yaşıyoruz biz yani. İşleri tam tersine göndermişiz. Müslümanlar kendi aramızda. Birbirimize işte harici, işte bilmem ney, birbirimizin kafasını kırmasını biliyoruz. Fakat kafirlere gelince işte völül emir, işte bizim hükamlarımız, işte bizim bilmem iyi de bilmem ne iyiyiz bilmem ne diye tam peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bahsettiği kefe te'lilin muzlim öyle bir fitneler gelmiş ki kaf karanlık bir gecenin fitnesi gibi başımıza gelmiş yani kim hakkı istiyorsa kendine bu konuda davet menhecine kapılara karşı üsve-i hasene istiyorsa kim kendinde rüşt akıllıca hareket etmek istiyorsa kim Allah ve emrine uymak istiyorsa işte şey burada, Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Kim udu'yla sebiri rabbike bil hikme Rabbinin yoluna hikmetle çağır ayetini En güzel tefsir eden peygamberden öğrenmek istiyorsa Buyursun peygambere hayatı da ortada Peygamberlerin hayatı da nedir? Peygamberlerin hayatı da ortadadır Allah inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mütevatir hadiste haber verdi La tazalu ta'isatun min ummeti Yukatilune ala'l-hakk-i zahirin La yedurruhum men khaletahum Ve la men khaletahum Hatta ye'tiye emrullahi ve hum ala zarih yani her ne kadar peygamber şerden fitneden de haber verse Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla sürekli peygamberimiz la tezaalu taifetun min ummeti benim ümmetimden bir fırka sürekli var olacak. Bir fırka ümmi kimdir bu fırka yuqatiluna alel hakki zahirin. Hakkın üzerinde sürekli kuvvetliler olarak izzetliler olarak sürekli savaşacaklar. Elhamdülillah böyle bir taifele var. La yedrruhum men khaletuhum ve la men khededahum. Kim onlara muhalefet etse, kim onları yayı yollara bıraksa, onlara gazette olmayan sözler de söylese, işte bütün haber kanallarını kullanarak, alsın en büyük tavutu, televizyonu kullanarak onlara yalan da etse, iftira da etse, hattaayet yemrullahu anazalik. Ta Allah'ın emri gelene kadar inşallah bu taiz peygamberimizin nasıran mütevâtir Hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasrıyla bu taifa var olacaktı. Yeryüzünden hiçbir zaman kalkmayacaktı. Allah bizi inşallah Kur'an ve Sünnet'in yolundan ayrılmayıp da bu taifaya mensup olanlardan eylesin. Böylece evet. baktığımız zaman da inşallah yani Udu ile sebi'li rabbike bil hikme ne demekmiş? Ve Hazreti İbrahim'in özellikle yani murahhitlerin babası İbrahim'in hayatı ki ki bu konuyu insan anlatmaya kapsa, sahabeden örnekler, peygamberlerin hayatlarını anlatmaya kapsa sabaha kadar anlatsan bitmez bu meseleler yani kafirlere karşı olan tutumları onlara karşı olan sertlikleri peki şimdi diyeceksiniz ki belki böyle güzel bir soru insanın aklına gelir yani e, bu peygamberler bunu yaptılar peki ne oldu yani Allah subhanahu aleyhi ne derdi bunlara yani hani bunlar bunu yaptılar tamam güzel sahabe de bunu yaptı peki sonuç ne oldu yani şimdiki insanlar böyle yapıyorlar hiçbir şey elde edemezler. onu gördük zelil olmaktan kendi kendilerini yere düşürmekten, kafirlere ruku secde edip şirkle küfre düşmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Peki peygamberler yapınca ne oldu? Bakın mesela en basiti, yani konuyu kapatacağım zaten. Hz. İbrahim'den bir örnek verelim. Hz. İbrahim onlara ne diyor müşriklere başka bir ayette. Ve atezilukum ve ma ta'buduna min dunillah. Ve ed'u rabbi, as'a alla bi du'ai rabbi Sizin Allah'ın dışında tarttı, yani sizden ayrılıyorum, etizal ediyorum. Sizden de sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan da ne yapıyorum? Ben etizal ediyorum. Eyvah, ve la ilahe illallah ve Rabbime dua edelim. Ayetin devamına kadar. Sonra Allah Subhanahu ve diyor bak ne diyor için. İbrahim'e. Fele'nna'te lehum ve ma ya'buduna min dunillah ve habna lehu ishaqa ve ya'quba ve kullen ce'alna nabiyye. Ne zaman ki İbrahim onlardan ve onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldı, yıllardır beklediği iki çocuğu biz verdik ona. Ha? ve habna lehu ishaqa ve yaquba ve ve hepsinde ne yaptık onların hepsini de peygamber kıldı yakubi de ishaqi de allah subhanahu ve ne yaptı peygamber kıldı bak hadi İbrahim ne zaman ki kafirleri ona belasını ortaya koydu e, berasını açığa koydu onlardan beri olduğunu söyledi allah subhanahu wa ta ne dedi? ve taala geldi ve habna lehu ishaqa ve yaquba ve kullan cealna nabiyen Yıllarca beklediği, bir erkek evlat beklediğini Allah Subhanahu ve Teala ona ne yaptı? Allah Subhanahu ve Teala ona nasip etti. Kehf 50'de zaten konu içinde anlatırken söyledim. Kehf'de ne oldu? Böyle da Allah Subhanahu ve Teala onlara ne verdi? Ve zedinehum huda. Senin günde 17 defa namaza ne söylediğini de bilmiyoruz hiçbirimiz. İmned dine soladan mustakime hidayet soladan mustakime hidayet. Aha şu ve zedinehum huda. Ne zaman? Ne zaman onların hidayetini aldırdık? Ha varabatna ala qur iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata ha'ulai'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alahan la'alla ya'tun aleihim bisultan bayyin faman asdar allahi wama Allah siz deman ki onlardan ve idha wama Allah Allah'ın dışında taptıkları her şeyden Allah'a ayradınız fe'u ilal Hani onlar dua ediyorlar diye sürekli. Ha? Taqallu Rabbena. Ee, onlar hani kef, ne Allah سبحانه anlatırken kef ehlı Allahta Allah bir dua etmişlerdi. Ashabi ker. Allah سبحانه و demişlerdi ki, Taqallu Rabbena, aatina min ladunk rahma, ve hi'ılana min amrinna rashda. Allah'tan bir çıkış istemişlerdi. Ya Rabbi bize bir çıkış ver. Bakın Allah o çıkışı konu konuca vermiyor onlara. Onları kurtarmıyor. Ne zaman veriyor? Ne zaman ki diyorlar, Ne zaman ki o kâfirlerden ayrıldınız? Ne zaman ki "Vallahi Onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldınız. Fe u ilel kehfi yenshur <gülüyor> lakum rabbukum min rahmetihi ve yuhayyelu lekum min ne zaman ki siz onlardan ayrıldınız, vela ve verayı gerçekleştirdiniz, kafirlerde. Bak o kadar dua ettiler, istediler, istediler. Allah vermedi. Ta ne zaman? Ta ne zaman ki onlar ayrıldılar, onlardan. Ondan sonra Allah onların sürekli dua ettikleri şeyi onlara verdi. İnşallah benim anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen varsa şey yapalım. Yoksa konuş şey yapalım, kapatalım inşallah. Ve akıda davanel hamdülillahi rabbil